Hocam bildiğimiz kadarıyla Müslüman kabirleri yani Müslüman kabristanı ve gayrimüslimin ayrı ayrı kabirleri. Peki bunun sebebi nedir? Veya bir gayrimüslimle Müslüman yan yana defnedilmiş olsa bir zararı var mıdır? Yani Resulullah Aleyhisselam'dan günümüze kadar Müslüman kabristanı mutlaka farklı olmuş. Hı hı. Yani <gülüyor> gayrimüslimler için ayrıca bir kabristan Müslümanlar için ayrı bir kabristan oluşturulmuş. Ancak öyle bir ülkede yaşıyorsunuz ki birkaç Müslüman siz varsınız orada defnedilecek bir yerde yoksa yapılması gereken aslında ayrı bir mahalle defnedilmektir. Yani Müslüman kabrinin o kabristan içinde bile olsa kabrin bir başka bölümüne defnedilmesi Resulullah Aleyhisselam'dan beri uygulana gelen bir yöntemdir. Ancak yanlışlıkla veya bir mecburiyet karşısında e, gayrimüslim insanlar arasına defnedilmişse bir Müslüman, evet. e, onun için herhangi bir sıkıntı söz konusu olmaz. Çünkü onun bir vebali de yok. Geride kalan insanlar eğer bunu kasten yapıyorlarsa elbette vebal olur. Çünkü... Ee, kabirdeki arkadaşlık da basit bir arkadaşlık değil hmm. yani bir yanınızda eziyet mıdır? çeken e, bir kabirden haberdar olacaksınız belki hmm. dolayısıyla Müslümanlar ne yapıyorlar e, birlikte defnediliyorlar yani öteden beri böyle bir uygulama var bu Resulullah Aleyhisselam'dan beri sahabe-i kiramın tabiinin ve sonradan gelen diğer Müslümanların uygulama şeklidir biz o uygulamayı devam ettiriyoruz. Evet.